583. konu Hazreti Peygamber'in adaleti Hazreti Peygamber'in Muhammed'in kızı Fatıma dahi hırsızlık yapsa onun da elini keserdim demesi Hazreti Peygamber devrinde Mekke'nin fethi esnasında Mahzum oğullarından bir kadın hırsızlık yaptı kavmi onun elinin kesilmemesi için Üsam bin Zeyt'i Hazreti Peygambere aracı gönderdiler Hüsam gidip onun affını isteyince Hz. Peygamber kıpkırmızı kesildi ve Allah'ın koymuş olduğu cezalardan birini kaldırmam için mi bana ricada bulunuyorsun, buyurdular. Bunun üzerine Hüsam, ey Allah'ın Resulü, bağışlanmam için Allah'a dua et, ben çok pişmanım, dedi. Akşam olunca Hz. Peygamber kalkarak Allah'a hamdü sena alır ettikten sonra şunları söyledi. Ey insanlar, önceki ümmetlerin helak sebepleri, içlerindeki soylu ve şerefli kimselerin herhangi bir suç işlemesi halinde onlara ceza tatbik etmemeleri, zayıf ve sıradan kimselerin suç işlemesi durumunda ise onları cezalandırmalarıdır. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onun kızı Fatıma hırsızlık yapacak olsa onun da elini kestirirdim. Sonra Hazreti Peygamber kadının elinin kesilmesini emretti. Kadın daha sonra güzel bir şekilde tevbe ederek evlendi. Hazreti Ayşe validemiz şöyle diyor, bu kadın o olaydan sonra bana gelir, ben de onun ihtiyaçlarını ve isteklerini Hazreti Peygamber'e iletirdim.